More dance, more clap. O gün sabah 103 Doktor Radyo dinleyicilerimiz Moder Sabahlar'dan hepinize günaydın sevgili sanat severler. 23 Mart 2015 Pazartesi sabahında Moder Sabahlar karşınızda demiştik. Gerçekten de öyle. Şöyle bir baktığımızda neredeyiz? Neredeyiz? Tam karşınızdayız. Karşınızdayız derken işte burada karşınızdayız yoksa her konuda, her fikirde, her görüşte karşınızda yer alıyorsunuz da de tartışırız. Biz ekiz sizi yanınızdayız. Oktay ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel açıkladım herhalde durumumuzu dinleyicilerimize. Ee, ben tam kulaklığı takmamıştım. Tamam o yüzden, o güzel deme ee... yeterli. Çok tartışmaya gerek yok. O güzel açıkladığımı düşünüyorum çünkü. Hayır işte ben onu söyleyeceğim. Kulaklığımı takmadığım için çok güzel açıkladığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, ve bu düşündüğüme inanıyorum. Sağ olun efendim. Yeni bir haftanın heyecanı içindeyiz. Havaların ısınmaya başladığını umuyoruz. Öyle bir iki derecelik bir tatlı oynamalar da var ama bunlar bize yetmeyecek. Bizi kesmeyecek. Ağaçlarda çiçekler coşsun patlasın. Tepemizdeki güneş bizi de çiçeğe çevirsin diye bekliyoruz. Olacak mı? Olacak. Bu hafta mı? Bu hafta. Gerçekten çok, süper. Çok yakın zamanda e, kaynayan bir e, havayı hissedeceğiz. Kaynayan adeta. bir kazana düşmüşçesine hareketli olacağız. Yok kaynayan bir kazana düşmüşçesine değil. Yani Bir dedikodu kazanın Hayır. Yok şöyle düşünege, bir yerde kaynıyormuş kazan da o kazanı bugüne kadar geçen hafta özellikle ne hissediyorduk? O kazanın kaynadığını biliyorduk. Biliyorduk ama, ama göremiyorduk. Ama şimdi göreceğiz. <gülüyor> Bu da dünyanın yuvarlık olduğunun en büyük ispatı. En güzel ispatı. ispatı doğru. Çok yakın zaman sonra da ne yapacağız? O kazanın içine gireceğiz. Çünkü kaynayan kazanın önce e, hissi gelir, ondan sonra görülür, en sonunda da onu i̇çine yaşarır. E, dediğim gibi az önce. Hala dünya yuvarlak değildir diyenlere de cevap olsun bu. Ee, herhalde artık inanmışlardır. En basit testi de evlerinde bir tencerede su kaynatarak yapabilirler. Nasıl yapacaklar onu? Su kaynıyorsa dünya yuvarlaktır. Yoksa niye kaynasın? Ha, sen suyun kaynaması olarak. Ben kazan tane su kazan... Ben bir taze fasulye düşünmüştüm mesela. O bir da böyle... dünyanın yuvarlak olduğunu bir Fasıl... ispat olabilir. Madem bir deney yapıyorsun, bilimsel bir deney yapıyorsun. Ona en sonunda da böyle bir neşve olsun sana. Zeytinyağlı yap deneyin sonuçlarını istedi, Ertesi günde hiç ısıtmadan da tartışabilirsin fasulyeni yerken Tabi yani bilimsel deneyi eğer Ertesi günde yaşamak istiyorsan Bunun zevkine varmak istiyorsan Tadını almak istiyorsan Dediğin gibi zeytinyağlı bir şey yaparsın Yani ben ee, illa dünyanın yuvarlak olduğunu Kanıtlamak için de Su kaynatmanın biraz Bana da saçma geldi ben senin Gereksiz dediğinden olduğunu. devam edeyim diye. Hayır şey, şey doğru Yani mantık doğru da ee, onun yerine başka bir şey kaynar böylece yersin. Anlatabildim mi? Yani... Ya doğru. Hazır çorba da yapabilir dinleyicilerimiz. Yani. O gerçi... Makarna da yapar. Önemli olan suyun kaynama derecesi. Suyun kaynama derecesi ve şeyi e, diyoruz. Ve Bu arada e, Çiğdem Hanım'a da bir selam gönderelim. Merhaba Çiğdem Hanım. Ee, Hoş geldiniz programımıza. Sydney'den selam göndermiş bize. Sidem Hanım tiplemesiyle Fahir Öğünç karşımızda, hoş Dur. geldiniz. Önce gerçek, gerçek Çiğdem Hanım'a bir selam verelim, hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Sidney'den hepinize selam olsun demiş, ilk defa demiş, akşam dinleyeceğim modern sabahları demiş. Aa yeni gitmiş o zaman. Yeni gitmiş evet, selam. Peki, başarılar diyorum. Dün hoş dükkanda bir beyefendi vardı, o da İsveç'te dinliyormuş bizi podcastlerden. Cuma sabahı Ankara'daydım, ilk kez şöyle bir canlı dinleyeyim dedi, onda da bant yayınınıza denk geldim dedi. Ben de özür diledim ne yapayım? Özür diledim kısmet diyeceksin. Özür böyle diledim süre. değil mi? Diledim tabii Yani canım. laf olsun diye öyle bir Biz şey bilseydik mi? öyle yapmazdık dedim Allah yani. Allah belamızı versin falan dedi. yani. Tabii tabii yani. Çok, çok uzun bela gerek yok beyefendi falan dedi. Ben en son yerlerde dövünüyordum. Ne Hı? zaman dönüyormuş İsveç'e? Bugün. Bugün mü? O zaman yeni, canlı, canlı, yayınımız canlı yayınımız açıklanmış oldu. <gülüyor> doğru mu? Doğru. Kesin doğru. Eee, sevgili dinleyiciler ne yaptınız ne ettiniz? biz ne yaptık ne ettik ee, anlattık size işte dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili hafta sonu boyunca tartıştık ve deneyler yaptık deneyler yaptık, emin olduk sen ne yaptın Fahir sen çok yıpranmış görünüyorsun o deneylerde değil... biz yok muyduk sanki affedersin vardın da baba... sonra eve gittikten sonra sen gene bir şey ikna olmadın mı yani yok yani ben baya sabah sabah ettim yani ve şöyle söyleyeyim bence tam olarak dünyanın yuvarlaklığı yani işte. şüphelerim var alıştı işte, bak bu program başında gelseydi bugün ikna olmuş şu dakika itibariyle ikna olmuş durumda olacaktı Fatih abi ben zaten ikna olmuş gittim de içime bir kurt düştü eve Evet bana da sonra. dünyanın zaten hani yuvarlak top gibi olması bana da saçma geliyor ama deneyler onu gösteriyor İçime e içime bir kurt düştü diyorum ya içime bir kurt düştü <gülüyor> ya diye değilse diye ya değilse diye kalktım Abi deneyler, deneyler, deney ve yemin ediyorum ortaokul fen bilgisinden itibaren başlayarak bütün bilimsel çalışmalarımı gerçekleştirdim. Ve şu an için maalesef şunu söylüyorum, şüphelerim var çünkü içime bir kurt düştü. Ben sana ben seni şöyle şey yapayım fire. içine e, içindeki kurdu çıkarmaya çalışayım. E, 18 derece olacak, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı, perşembe günü, cuma günü. Cuma 18 dereceyi göreceğiz demişler Ankara'da. Bu da, herhalde, herhalde bu da dünyanın, dünyanın yuvarlak olduğunu, olduğunu herhalde evet işte ba herhalde bana da, da öyle geliyor bana yani. da öyle geliyor da ya on, mesela 15 16 oldu mu ben orada o küreden biraz şüphelenirim yani yuvarlaklıktan buradan da meteorolojideki dostlarımıza diyelim büyüklerimize seslenelim dünyanın yuvarlaklığını ispat etmek için bu dereceler gerçekten çok önemli elinizden gelin yapın iklimleri e, insani bir noktaya çekil bir derece bile milyonlarca kişi oynuyor. binlerce uyanır. kişi de sıralamadı binlerce kişi oynuyorsun ya o zaman isterseniz reklamlar falan fıstık ondan Ama sonra ne devam söyleyeyim alıyorum. çok isteriz modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar macera dolu pazartesi sabahında modern sabahlar radyonuzda sevgili sanat severler. buyursunlar Dün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Bayağı vardı. da olaylı bir maç olmuş galiba. Formalar, formalar çıkmış. Formal, formalar fıstak herkes formalar birbirine çıktı. bağırmış. Ee, şimdi 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi karşılaşma. Son dakika golüyle. Bir son dakika golüyle ama Fenerbahçeli ile Emenike kötü oyunu nedeniyle e, protestoyla karşılaşınca formasını çıkardı. Ee, önceden de iki defa mı çıkardı? Yani bir duş alıp Bir çıkarmış. ilk yarı da çıkarmış. Böyle i̇şte 60 sonra 31. ama yapma dakikada, falan filan. Işte yapma Hı -hı. dediler. Sahayı terk etti. Hocası İsmail Kartal sahaya geri dönderdi. Ee, ama devre arasında Emelik'e ne yaptı? Yapamayacağım dedi daha fazla. Ve Çıkmadı mı ikinci yarıya? İkinci yarıya çıkmamakla kalmayıp aynı zamanda şey, stadı da terk etti. Matıcan'a bir... Evet tabii tabii. Maçı mı terk etmiş? Ter. Maçı da terk etmiş. Ondan sonra tabii ama devre arasında tabii biz onu oyuncu değişikliği olarak... Yani görüyoruz. futbolcunun çelik gibi siniri olması lazım ya. Hele Fenerbahçe gibi böyle büyük kulüpte oynayan iddialı futbolcuların herhalde başka bir şey oldu yani. Yoksa kötü, ay kötü vurdum topa falan diye değildir o. Ne, kramp mı girdi diyorsun? Ne için? bileyim başka bir şey oldu. Yok öyle olmadı işte böyle oldu. Tam ne oldu. Ne oldu kötü? Millet yuhlamış mı? Ne olmuş? İşte millet protesto etmiş. Protesto edince de bana ne oynamıyorum o zaman. Siz gelin siz oynayın o zaman. Ha, sen oynayın. Ha, yani ona getirmiş. Yani bu böyle olmaz demiş ya. Böyle hani bir gol atıyoruz. o o zaman yere göğe sığdıramıyorsunuz. Kaçırıyoruz. Vay efendim ıslıklar, yuhalamalar falan yok demiş arkadaş. Bu iş böyle olmaz. Ama son durumda ligde acayip çetrefilli hale geldi. 55 puanda gaz hemen 54 puanda arka Bince, Beşiktaş. Beşiktaş. 53 puanda Fenerbahçe. E, tampon tampona ligde bakalım önümüzdeki haftalar neyi gösterecek. Ee, sözü Oktay'da evet Beyaz Sabahlar <gülüyor> Beyaz Sabahlar Fahir <gülüyor> Hoş geldiniz Fahir Bey Çok Güzel ya bir futbol programı mı yapsak acaba ayrıca Hayır tamam Ama ben çok güzel yaparım yani aranızda en iyi yapacak adam da benim futbol programını Çünkü hiçbir şey bilmediğimden sırf gaz sırf olay yani bu Amerika ne yapmaya çalışıyor arkadaş? Türk milletini enayi yerine mi koyuyor? Fenerbahçe taraftarını enayi yerine mi koyuyor? Böyle bağıra bağıra. Hayır dedin, dedin ama çok ne? çok yani çok istekli misin yani? Ya Eniyi yaparım ama çok boş olduğunu bildiğim için içinde sonra ağlarım. Maçları seyretmeden. Sen seyredin. mesela siz soracaksınız. Pozisyonları ne? Canım. Pozisyonu mu kalmış Fahir ya? Bana pozisyon deme Fahir ya. Vallahi ben şimdi çok bu gerilimi kaldırabileceksiniz? Buyurun beraber yapalım. Ee, ben <gülüyor> başarılı ben sana... bir program vaat ediyorum ve benden tiksinmenizi vaat ediyorum. Ben şu anda ben doydum. Program doygunluğa erdi. Vallahi zirvedeyken bırak istersen gel. Çünkü bayağı iyisin. Bayağı iyisin. Ben e, bugüne kadar seni artık e, efendime söyleyeyim yok bu adam futboldan anlamıyor. Bu adam bunları geçeceksin. Bu adam insanlardan Bu adam psikolojiden anlıyor. Bu adam hayatı adeta ...bir oyuncak gibi oynuyor elinde. Doğru mu? Doğru. yani Kesin doğru. Hayat senin için bir enstrüman mı? Enstrüman. Kesin enstrüman. Kesin enstrüman. Ve de vücudunun bir uzantısı olan bir enstrüman mı? Kesinlikle. Aynen, <gülüyor> Aynen abi. Dolayısıyla bu adam artık laf karşısında... ...beni bulur. Gerek futbolla ilgili... ...gerek sporla ilgili. Helal olsun. Tam gaz devam diyorum Ege'cim. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı... ...Lupi istifa etti bir dakika ya. Nerede? Ne uyduruk bakanlık isimleri var ya? Maurizio Lupi. Maurizio İtalya mı? İtalya'da e, altyapı ve ulaştırma bakanı 25 milyar e, euro böyle bakanlık olur mu ya altyapı bakanlığı? Sonuçta kapalı kapalı bir kutu bilemeyiz. Açmak lazım niye mi dolaşıyor her şeyde? Elektrik altyapısı. Valla kapalı bir kutu. Sayın Bakan'ın ne yapacağız? Yıkacağız efendim. Onu İtalyan, İtalyan bakanın müsteşarı ve özel kalemi yapıyordur ya. Bakana mı söylüyor? Bence bakan doğrudan başbakan'a söylüyordur. Ne yapacağız onu? Kapalı, kapalı kutuyu kutu yıkacağız. Kutu, sayın Başbakan'ım diye. 25 milyar euro bedelindeki kamu ihalelerine fesat karıştırmak, rüşvet ve zimmete para geçirmek soruşturması vardı. Vay vay vay vay vay vay vay. Ee, ondan sonra takım elbiseler, ondan sonra saatler... Bakana çünkü bir özel dikim takım elbise ama armağan edilmiş. Yani İtalya'da yaşıyorsun takım. abi yani sonuçta ne olacak? Ve herkes özel kesim dikim giyiyor. Şey demeye bile gerek yok İtalya'da. İtalyan kesim olsun demeye gerek yok. Başka türlü kesemiyor adam zaten. 447 euro bu İtalyan kesim takım Ya bir şey söyleyeceğim. Elbisenin. Çok da pahalı değil. Şimdi yani şey demeyeceğim ama 447 3 ile zarf et. Arkadaşım, Pahalı değil de, Sen, etik. de bu etik gibi. Türkiye'de yaşadığımız ya, tamam. için bu lüksü yaşıyoruz Hediye ve pahalı mi? gelmiyor bize. Hediye mi? <gülüyor> Tabii evet. Yani 447 Euro'luk bir takım elbise ve oğluna e, bir saat. Hı -hı. Saat markasını da söylemeyeceğim de şey falan saattir o da 200 Euro'luk falan bir saattir. Ee, etik kutik ve gelişmemiş e, şey var orada anladığım kadarıyla montaj şey teknolojisi gelişmediğinden gelişmediğinden yani hemen söylemiş zaten hmm. bakan da şey demiş oğlumu saati alması doğru değildi diyerek istifa etmiş yani yani senin takım elbise mı? çok doğruydu demişler onlardan evet oğlunu atmış bütün hmm. suçu hep bizim oğlan yaktı beni yaktı yaktı yaktı ee, şey çıkmamış mı kağıt Şeye karşılığı parasını elden parası, aldım. Parasını elden aldım 300 500 neyse artık. 450 euroyu elden aldı. İşte gelişkin değil faiz orada, orada. Yani sıfır. Gerçekleri gerçekleri, Biz de ki, gerçekleri ortaya koyamamış anladığım kadarıyla. Mimari gelişkin, efendim İtalyan kesim gelişkin ama operası falan filan her şeyi şey var. Gelişkin ama maalesef ki demokrasisi o kadar da San gelişkin 6'dan. değil. Başbakan e, sağ istifa kararını e, doğru bir karar, akıllıca bir tercih oldu diye Keyifli bir karar demiş. Keyifli bir karar <gülüyor> aldı arkadaşım. <gülüyor> Ondan sonra bakana meclise, e, mecliste saatle fırlatmışlar. Hadi canım. Hmm. E demek hakikaten ucuz bir saatte. Yok. Bayağı markalı saat. Markalı saat fırlatmışlar. Burada markasını vermek istemiyorum. Geçmiş saat, olsun İtalya'da. Fırlatılan saat bile o. İtalya'da darbe olabilir diyoruz. Buyurun efendim. Aman dikkat diyoruz. Ee, Süreç kritik. Lobilerin oyununa gelmesin İtalya diyoruz. Ee, ondan sonra ve geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Nereye geçebiliriz sevgili dinleyiciler. Gönlünüzden neresi geçiyorsa oraya geçelim buyursunlar. Hmm, ünlüler Mersin'e akın edecekler. Ha? Evet. Zaten evet. gidiyor Mersin vaya turistik yer. Yo, bir, biz, bir, biz gitmedik. Biz gitmediniz bir, mi hiç Mersin'e? No, have you ever Mersin? No, not yet. Have you ever Oktay? Ben gittim bir kere. Once. Adana'ya gitmiştik. Oradan Mersin'e geçerdik herhalde değil mi? Biz İstesek zaten. geçerdik yani. Ne olacak? Güzel güzel yemeğimiz Antoni yerdik. Bir tamtun yerdik. Bir şey yerdik. Ne erdik var ki o başka cez Yok Mersin'de. Cezerya, Cezerya ve Tantoni mi? Ciğer. Ciğer, Tantoni zaten bence de çok güzel. Ünlüler de, de ağzının tadını biliyor galiba. Ee, Niye gidiyorlarmış Mersin'e? Geçen yıl ilk yapılan Mersin Altın Palmiye Ödülleri Töreni bu yıl 24-25 Nisan tarihlerinde ee, gerçekleştirilecek. Bir yerde palmiye varsa zaten orası güzel yerdir. E, tabii Türk sinemasının unutulması. <gülüyor> Bunu Adana'da için de söylemiştik farkında hatırlıyorum evet bilmiyorum. E tutarlı işte. Tutarlı adam yani. Adam tutarlı. Bir palmiye gördüğü zaman palmiye olan yerden Burada zarar gelmez dedi Burada adam. Burada palmiye var ama ıh, güzel değil demedi bugün. Evet kadar. yanlışmışım demedim hiçbir zaman. Adana'da da o kadar palmiyeyi görünce nasıl sevindin? Nasıl sevin? Hakikaten hiç ummadığım bir şeydi ya. Niye sen Adana'da palmiye olmaz diye mi düşünüyorsun? Ne bileyim? Münbitlerde pam toprağı Pamuk var mı? Pamuk olduğuna inanıyorsun. Palmiye olduğuna niye inanmıyorsun? Nasıl sevinmiştik hakikaten? Evet, Palmiyenin yani. içinde çok cahilce bir soru soruyorum ama İstanbul palmiye Allah, bir fay. şey ürünü var mı? Bu hani İzmirli ya, ondan iyi bilir diye diyorum. Ne ürünü ben anlamadım sorunu. Ya böyle meyvemsi bir şey var mı yoksa öyle... Ya var. ya var palmiye. Palmiye Bir de şeyi var galiba. Hmm, Kokonat mı? Diyeceğim? Şarabı var. Ama direkt o palmiyeden mı üretiliyor onu bilmiyorum. Ha. Anladım. Yani onlarda bir üretim bir şey yapamıyoruz yani. Yapamıyoruz. O şekilde yapamıyoruz. O, o, şey, şekilde. o şekilde yapamıyoruz. Neyse Türk sinemasının unutulmaz isimleri ee, onur ödülü alacaklar önümüzdeki günlerde 24-25 Nisan tarihlerinde. Aman kimselere söz vermeyin. Aman diyoruz. Bu güncel değil, hep unutulmazları yarıştığı bir şey mi? Yeni filmler değil de. Ya zaten, bu sene ikincisi. Yok canım genel böyle bir şey ödülleri var yani. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Sen bir, devam et Faik. Bir, biri bir şey çalıyor Faik. Biri bir Tüm şey çaldı. Valla bütün konsantrasyonum falan bitti yani. Aa evet. Ee, gidenlere, gilenlere, gelenlere Selam teşekkürler. Selam olsun diyoruz. Selam olsun bir kez daha. Yani resmen Mersin, Mersin'i de çeşmeye çevirecekler yani anladığım kadarıyla. Ee, Öyle mi olacak? Evet galiba Mersin'in de ne şey, güzel ucuz şey, ucuz. Ciğerler yeniyordu, bir şeyler yeniyordu. Şimdi gurme ciğer olacak. 3 kat olacak. fiyat. Gurmeci olmasına da gerek yok. Üç kat fiyat yarım porsiyon düşecek. Hadi bakalım geçmiş olsun diyoruz. Devam et. Bir haber daha vereyim mi? Evet, ver ver. Hayır. Hiç tamam. durma. Hiç durma. Arka arkaya tık tık tık patlat, tık. Patlat, patlat patlat patlat. Amerikalı model e, Lacey Wild. Hiç duymadık. Hiç duymadınız ama duyacaksınız bundan sonra. 12 kez ameliyat geçirip dev memelere sahip oldu. Ee, çok özür dilerim. Şimdi burada tıbbi konuştuğumuz için meme diye konuşuyoruz. Yoksa başka zaman olsa başka türlü konuşuruz. Göğüs derdik. Göğüs derdik. Bir Göğüs. şey derdik. Göğüs. Ee, Afedersiniz, çok affedersiniz. Memelerinin her biri 9,5 kilo ağırlığında... Ee, buna rağmen durmuyor Devam ediyor daha da büyüteceğim En büyük ben olacağım diyerek Bir taraftan e, bodybili yapıyor demek ki kaldırabileceği yük arttıkça Arttıkça tabi da büyüyor. Evet ebatlarda büyüyor Gerçekten e, ellerinde iki tane kabakla Bir fotoğraf çektirmiş Yuh ee, Ne kabağı bu ee, bakıyorum. Bal kabağı mı sakız kabak mı S Turuncuk olan kabağı ne deniyor Bal kabağı. Ya bunların şey yaptıkları ne derler ona Halloween, Halloween. Evet, tamam. Halloween kabağı ya, kabağı. Su kabağı ne onu konuştuk, konuştuk yani. konuşmuştuk da. Şey gibi testi gibi görünen şey. Ha tamam o su kabağı tamam. Ha bal kabağı. İçlerini yapmamı yani eve götürüp herhalde tatlı yapacak tahmin ediyorum. Ee, ve buna en güzel Tabii fotoğrafları yani veriyorum. Tabii şimdi memeler hanımefendinin kabak hanımefendinin kaldırmama da onun inisiyatifi Bizim burada bunu konuşmamız benim biraz içim bulandırdı. Yani benim de bulandırdı. Niye bunları veriyorsunuz? Niye böyle şeyleri haber niteliği olarak getiriyorsunuz? Ben bir gömük haberi vereyim. Buyurun. Gülüş. Gömü mü gömük mü batık mı <gülüyor> valla batık denmez herhalde 3. Richard'ın e, kemikleri batık o zaman 2002 yılında bir otoparkta gömülü bulunan İngiltere kralı 3. Richard'ın kemikleri Richard değil ya onu hep biz Richard diye okumuyor muyuz Richard aslan, Richard. aslan, doğru. aslan yürekli Richard diye okumuyor muyuz doğru e, Leicester Leicester şair bölgesinde defnediliyormuş Leicester'da e, krala temsili cenaze töreni düzenlenmiş hop oh. Ee, Bu hangi hanedandan 3. Richard? 3. Richard bilmiyoruz tabii. Hiç fikri heyecan Tudors. ya Bildiğin Tudors ya Tudors olabilir Bildiğin Tudors Ege böyle bakmayız şaşkın. Hiç kaçın. fikrim yok benim sen haklısındır büyük ihtimalle. Estağfurullah kardeşim benim. O yüzden şu andaki hanedan öyle çok sahip çıkmıyor değil mi buna? Herhalde ondan ama perşembe günü bir defin işlemi olacak. Sonuçta o da bir kraldır ya falan diyerek bir aslında bir el atmaları lazım. Ya en azından belediyenin 3. Richard'ın torunlarına pide götürmesi gerekir. Bir cenazede de, öyle olur çünkü. 3. Richard'ın şeyinin kemiklerin otoparkta olması ne demek ya? Nasıl? olmuş. Ya öyle kazarken bulmuşlar ya ama onun ona ait olduğunu nasıl biliyorlar yanda taç mı vardı yoksa künye mi taşıyordur Richard böyle belki de şey diye bir yerden anlaşılıyor olması lazım. Kral kemiği farklıdır herhalde ya. Tabii Seni o... beni yapmadıklarına göre kral kemiksel bir durum var. Kesin öyle olması lazım. İki yıl tahta kalmıştı kendisi 1485'te kendisi vefat etmişti biliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra Roketlemişti denir. Evet roketlemişti. Richard'a tört değil mi bu bildiğimiz? Tabii hiç canım kimisi. 530 sene sonra demiş gömeceğiz demişler. Ee, kraliyet ailesinden kimsenin katılmaması da dikkatlerden kaçmadı. yani bu da e bari... Başka hanedan ya. Ya olsun canım bir prens. Kim şey. savaşlar ne gerilimler oldu aralarında. E Vardır onu zaten torunları. Ya, çok özür dilerim de keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Yani bu hanedan hiç kimseye kalmaz. Bak Richard'a aslan yürekleri bir şarta kalmamış. Sana mı kalacak? O da doğru. Yani. Biraz onu şey yapmak lazım. Ben olsam giderdim. Ve kendimi şey diye açıklardım. Sonuçta bir saygı abi. Bir İngiliz vatandaş olsun. Saygıdan gideceksin abi. Gider miydi perşembe günü? İyiydi bansın. Perşembe işim var. Gidemez. Hayır. Nereye gidecek? Hayır. Perşembe günü dükkanda adam. Yani bize satarsa eyvallah. Ya bir mecai durumu olursa. Tamam. Evet başka, başka hanedanlıkmış ya. Tabi canım ya yani yoksa niye 1483-1485 döneminde olay York son sol York Aneydanlı hiç duymadığımız sahne danlık niye canım Yorkshire bölgeye bölge adını vermiş vermişti New York'a da adını vermiş ama bak kemikleri AVM'nin otoparkından çıkıyor maalesef demek ki tarih değil şey <gülüyor> evet insanın vakt in buydu değil mi bu adam üzerindeydi adam dediğim bu kral. Richard 4 dediği o değil Hı -hı. mi? Oo o Zaten törende de yine dönemin kıyafetlerini giymiş... ...askeri kıyafetlerini giymiş... E, ...gençler e, şey yapacaklar... ...katılacaklar. Şey var. Onları bilelim, takip edelim. Artık yapacak bir şey yok. Onu hayırlısıyla bir gömelim. Yani otoparktan alıp doğru düzgün bir yere gömeceğiz. AVM'nin yer içinde bir yer gömsünler de orada bir ziyaretçi olur. İşte bir şey AVM olur. karşılarına bir güzel haber de buradan yani. Tarihle de bütünleştiriyor i̇şte, sizi evet. AVM. 5. Edward'dan almış... Aldığı gibi vermiş neredeyse 2 de vermiş, vermiş evet. Ay Allah Strike ve Borderline Radio Today'e Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tuberası Modern Sabahlar devam buyursunlar efendim Dev araştırma vereyim mi? Devam etsene efendim. Hiç araştırmamız yok bu sabah Ben de diyorum programda bir şey eksik bir şey eksik Tam giremedik konuya bir tane şirket verebiliyoruz değil mi araştırma şirketini bir şey söyleyeyim de verir <gülüyor> mi vermeyip merak olacağını zannetmiyorum tamam. ver mı istersen Türkiye'de yaptığı araştırma çiftler... hangi şirket acaba <gülüyor> hangi şirket acaba <gülüyor> şimdi ben şirketi düşünmekten araştırmayı dinlemiyorum fal Ya Poltio ya Poltio Poltio tamam. Poltio'nun Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre Jean Paul ee... Poltio Buyurun devam ederim. Çiftler partnerlerinin sosyal medyadaki aktivitelerini ne şekilde takip ediyorlar? Şibre çalarak şifre çalma yok şifre Aa, çalma ben çok yok. ben çok gördüm öyle ilişki ya. ya şifre Dünlerin çalma değil işte. Şifresiyle de şifre. girerek bakan adam veya kadın. İlişkinin başında güven tesis etmek için karşılıklı şifreler verildi. Tabii. Gençler i̇lk ilk bir şey hediye, hediyeler birbirine verilen işte e, sosyal, medya, e, sosyal medya, medya şifreleri. Yoksa banka kartı ve kredi kartı şifreleri de veriliyor. Onu sonra mu? verebilirsin. İlişkinin boyutuna göre o değişir. E, ilerleyen günlerde. Şimdi bu ankete katılanlar da %76'sı partnerlerinin eski sevgilisini arkadaş olarak Face'te veya Façede, façede. Tut, façede tutmasına izi vermiyor, vermiyor. Hmm. Sil onu diyor ya sil onu. Ya abi şimdi niye durduk yere sileyim diyor. Ya sen onu sil ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Onu %76'sı başarıyla hallederken %24'lük bir kısım maalesef façede eski sevgililerini arkadaş olarak tutmaya devam ediyorlar. Burada bir sıkıntı var mı? Bence e işte bir sıkıntı. Bazısına göre var, bazısına, bazısına göre, göre yok. yok. Tamam. Her 4 kişiden 3'ünde baya bir sıkıntı var. E ee, %75'i sevgilisinin sosyal medyada yeni eklediği kişileri bir kontrol ediyor. Ha. Sen Kimmiş onu eklemişsin. Bu? Ne ayakmış bu adam? Bu ne ayak mi? abi niye nereden tanıyorsun onu? Niye evet. o seni sen takibe takip? Çok önemli. Ona niye mention attın? He. Yani, yani sadece paça diye düşünme. Sağ tabii ki. O kızı Twitter'da niye favladın? Favladın falanlar yaptın filanlar. Fotoğrafı ]lar. niye beğendin? %69'su eski sevgilisinin sosyal medya hesaplarını gizlice kontrol ediyor. İşte şifre çalma. Şifre çalma. Şifre çalma şifre... veya telefonu gittiği anda tuvalete al telefonu eline façe façaya. Yüzde Bak, kaç dedim bir... Fahir? Yüzde altmış dokuz ama eski sevgilisinin bu. Yeni sevgilisinin değil. Eski sevgilisi ne ha, neler ha, yapıyor, ne, yaptı, ne, ne yapıyor, ne Onun ediyor? Onun güzel bir ismi de var Stalking diye. Stalking? Mesela ben Fahir'i bir yerde gördüm. Giriyorum bütün façesine Ne fotoğraflar ne yapmış, ne etmiş bu adam kimlerle arkadaş falan diye. Öyle sinsi sinsi. Siz araştırma bu yeni çağın en güzel şeyleri. En güzel araştırması arası. yani. Ne yapıyor, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda. %61'i imkanı olsa eski sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da hackleyeceğini söylüyor. Şifre çalma. Yani imkanı olsa dedik <gülüyor> Benim... becerebilse. Becerebilsem onu hackleyeceğim ama beceremiyorum. E zaten ee, bu IT işiyle uğraşan herkesin günde 3 tane telefonu. Abi o şifreyi nasıl kırabiliriz? O şey, mailine nasıl gidebilir diye karşılaşıyorlar en çok karşılaştıkları e, sorun ya da, tiksinti, sorunu. Ya da tiksintiyle e, hackleyecek hesabını bir daha kullanamasın Kullan bakalım Aa. kullanamasın bakalım falan diye öyle bir tiksintiyle Canım bir şey yeni hesap açmakta olurdu. ne sıkıntı var ama önemli olan orada bir hackleyeyim de gizli gizli orada yaşanmışlık var Fahir eski hesapta onları Dur, bir şu anda da, kafamı saldırıyorum Oktay bir silip atmak Mümkün zor değil. o yüzden evet. insana zarar verir yani %59'u eski mesela sevgili... Mesela kız şey yazdı oraya prenses olmak için bir prense ihtiyacım o, yok. O uçacak mesela. O hemen şey yapacak, yiyecek. prenses olmak için bir prense ihtiyacım var diye yazacak oradan kızın şeyinden. Ya. Keşke o da Cengiz olsa. Onu hala unutamadım. %59'u eski sevgiliyi façeden silmek gerektiğini düşünüyor. Ee, Yüzde kaçı? %59'u. Saçadan yani, silmek. öbürü kalsın bir ihtiyacımız olur. Uyudun mu? E, demin de söylemiştim bunu. %70 Hayır silme lazım olur. lazım olur gibi. Biri lazım He. olur diyor. Yüzde yetmiş altı eksi yüzde elli dokuz. Yani yüzde kaç oluyor? On dokuzluk falan on yedilik falan tam çıkaramadım. Yirmi <gülüyor> üç Şey yirmi iki. Yok be 56 altı. Sen de tam çıkaramadın. Yirmi beş. 19.5 Oktay doğru. 19'luk bir şey var. Bir huzursuzluk var ilişkide yani. Aynen. Çünkü %59 hı. onaylıyor değil mi bunu? Hı. Sen sildemeseydin de ben silecektim zaten diyen adamlar veya kadınlar o %59. Aynen abi. yüzde ee, %40'ı hesabı erkek öder diyor. %40. Sosyal medya hesabı bunu. Sosyal hesabını. Mı? <gülüyor> hesabını. <gülüyor> Vallahi burada sosyal medyadan konuştuğumuza göre sanırım sosyal medya hesabı olsa Ne saçma gerek. araştırma şirketi bu çok kısa oldu bu araştırma. Başka abi devam edelim falan mı dediler. Peki devam edelim. %73'ü eski sevgiliden arkadaş olmaz diyoruz. Tekrar döndü esas konusuna araştırma şirketi. Ama hesabı ödeyebiliyoruz. Aklına sonradan gelmiş. Eski sevgiliden arkadaş olur mu? Bakıyoruz olmaz diyorlar. 4'te 3'lük bir oran. %65'i yakın arkadaştan sevgili olur diyor. Aman dikkat diyoruz. Çünkü, biz de buna aman dikkat diyerek cevap veriyoruz. Başka, şimdi bizde yakın, yakın arkadaştan sevgili olan çok adam tanıdım ben. cumartesi günü sadece ra, randıman alan pek peki? çok kişide sadece cumartesi günü tanıdım. daha Üçün sağlıklı olduk. bir ilişki olduğunu düşüne arkadaşlığımız pekişti işte onu bir üst seviyeye taşıdık diyenler şey bazıları da diyor ki hem bir arkadaşını kaybedersin hem de sevgilini kaybedersin işte ters giderse diyor. Evet. Buyurun sohbete. Evet. Son bir tane var onu da. Orada veriyorum. en zor şey o diğer arkadaş çevresinin içindeyken. Olan diğer arkadaşlar var ya Hı -hı. Onlar açısından çok zor Mesela bir şekilde e, o parter birbiriyle anlaşıyor ve ikna ediyor da Hı -hı. Arkadaşlıktan sevgililiğe geçen Hı -hı. iki kişi Yani onu e, şey yapıyor Oradaki üçüncü, dördüncü kişiler için çok yeni bir hadise ya evet. O duygu yoğunluğunda yaşayamıyor onlar Onlara bir ayrıca bir ilgi göstermek bir lazım ülke olabilir Yani bu adam bunun arkadaştı böyle oldu Şimdi yarın ömür gün bize öyle yani. şey yapmasın e, vallahi öyle yani şimdi arkadaş falan çünkü. diyorsun sürekli bir X altında nereye kadar o X'i taşıyacaksın? Vallahi stresten arkadaşlık ilişkilerin de bozulur. Be Son bir bilgiyi de vereyim. Lütfen kapatıyoruz. Stüdyoyu boşaltmanızı isteyeceğim çünkü. 164'ü de eski sevgilisinde kalan eşyalarını almaya gitmiyor bu eşyaları. Ne Yani yapacağız? nedir o eşyalar? Bir işte deodorant, bir telefon şarjıysa şeytan görürsünüz. Gö gö gö gözlükse mesela. Güneş gözlüğü Bağlı güneş gözlüğü ise bir şekilde ya da kendin gitmezsin de bir yere bırakmasın Nularo, ortak arkadaş Numaralı gözlükse Onu da istersin Kalite tişörtse Onu da istersin Taksitse mesela Ben her şeyi isterim yani Taksit. işin doğrusu. Gerekirse alacağın için kurt adam olur musun Birisini Ege? arayı hatta eşyaları alana kadar büyük resti çekmem ayrılık sürecine girdiyse ilk önce eşyaları alırım e ondan sisi, sonra. Malcan'ın ediyorsa... yongasıdır ya o ayrı bir şey yani. O Sen de hakikaten bir ilişki düşünmüyorum şu anda. Senle bir ilişki düşünmüyorum yani. Fahir ben de seninle bir ilişki düşünmüyorum ve stüdyodan İsteseniz de istemeseniz hakikaten. de Bir takım ilişkileriniz var Diyoruz evet. ve stüdyoyu terk ediyoruz Fahir en son esprisini yaptı Oktay'da son cümlesini aldık e, Bu iki genç ve e, Nasıl diyelim gelecek vadeden genç radyocuları stüdyomuzdan nurladık. Şimdi de sevgili dinleyiciler Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri alacağız. Yeni bir saatin başındayız. Haberleri dinledikten sonra bir saat daha Modern Sabahlar'da sizlerle birlikte olacağız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüdyosunuz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. You sexy thing. Seni gidi seksi işe dedim. Ben de bir erken bir kadına çok seksisin demesinin biraz ayıp olduğunu düşünüyorum yani çok niyet belli değil mi yani onun yerine çok ee, çok, hanımefendisin. çok hanımefendisiniz efendim ne bileyim ne kadar ne güzel bir müzik zevkiniz var saçınız çok güzel olmuş falan böyle de seksisin deyince öyle bir de bu şarkıyla türküyle danslarla manslarla birleştirince bence biraz ayıp oluyor hanımefendi için de şey Rahatsızlık Edici. verici bir durum Valla ben Karşımda de rahatsız oldum Karşılığında dans ediyor deli, Sekşi Bir senin karşılığında dans et söyle Seksi seksi diye Yani onu deme de başka bir şey güzel de hazırlıkta bir ıı, Arkadaşım ayrılmıştı sevgilisinden Şey demiş ona Ayrılma sebebi de o ne kadar sevimlisin falan demiş. Ondan dolayı kavga çıkmış. Ya çıkar. Birine zaten demiş ki sevimli olmak istemiyorum. Ben seksi olmak, olmak istiyorum demiş. Sevimli olmak için bir prense ihtiyacım yok demek. Ayağını yere vurmuş. Ayağını yere vurunca bu sefer onun fark ettiği olay ayrı... Çocuğun fark ettiği olay ayrı diyerek bir daha toparlanamadılar. Seksi zaten bir iltifat değil ya. Yani bir eğer iltifade. Sevimlisin iltifat mı? Sevimlisin iltifat diye Yeme göre söz. iltifat. Eğer bir tane minnoş, bir tane sevimli hayvanı ay ne sevimli şey diye seviyorsun. Niye seksisin niye iltifat değil ya O da güzel bir şey. Oktay Ya öyle adam var ki kimi görse seksisin diyecek durumda adam var ya. Yani. <gülüyor> Ya o adamın dediği şey canım. ayrı yani diyeceksin de Sen kötü Oktay. bir adam söylediği gibi düşün kötü, kötü bir adam değil. De, değil, bütün değil yani kötü hoş, durumda bir adam. Oktay, hoş konuşan bir adam değil. Birisi gelse sana çok seksilisiniz Oktay Bey dese. O Ay sen, çok teşekkür ederim derim ben. Sen seksiliğiniz mi dersin? <gülüyor> Hayır ayağımı yere vurup seksi değil sevimli olmak istiyorum derim. Yok yok deme. Teşekkür ederim ben ya. E senin, o, senin şeyin yani ne derler ona sen böyle naif bir adamsın o yüzden sana seksi de deseler sen teşekkür edersin estağfurullah dersin teşekkür edersin. Ne kadar koca kafanız var dese mesela hmm. yine ben teşekkür ederim. Bana seksi deseler seksi senin babandır derim. Ben de zaten benim seksiliği Türkiye'ye benim babam getirdi derim mesela. O, o zaman aynı, şey. aynı aşağı aynı düşünüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı yani. <gülüyor> <gülüyor> anladım Hollanda'da bir e, daha doğrusu Hollanda Feyenoord, Feyenoord taraftarları biliyorsunuz Roma'yı yakıp yık, yıkmıştı ee, ne zaman ya hiç haberimiz oluyor? yok Oktay ne oluyor kaçıncı yüzyıldan haberdar geçen ay ya bir, bir, bir buçuk ay önce Şubat ortasında bir maç olmuştu biliyorsunuz. Feyenoord Roma maçı. orada Hollandalı taraftarlar Roma'daki ne çeşmesiydi bu? Hemen İspanyol merdivenlerinin yanında olan tane Trevi. Aşıklar, sevenler, sevdalılar çeşmesi. O değil ya. Sevda çeşmesi. Onun beri tarafında hemen merdivenlerin yanında. Belediye çeşmesi. Belediye çeşmesi evet. Roma Belediyesi çeşmesi. Onu falan yıkmışlardı. Tahrip etmişlerdi. Eee terbiyesizler. Bir ihtimal çeşmeye çıktı birileri. Lay Hollanda'ya nord demişlerdi ve sadece demekle kalmayıp oradaki şeyleri çeşmedeki şeyleri yeni de çeşme restorasyonu yapılmıştı çeşmeye. Daha yeni bakımdan çıkmıştı yani. Ama onun hemen sonra işte tekrar yerle bir oldu o çeşme. Kırıldı işte o kenarındaki şeyler böyle bir Parçaları var, var, bazı orada, parçalar müzik, gitti müzikler, falan filan. Disco, Discolar, Roma, toz, duman diye bağlanmıştık onu. Ha, bağlandı mı? Hayır. Hayır. Onun parası ödenecek bir şekilde. Ne oldu? Ee, para göndermiş Hollanda. Ne diye? Bununla yaparsınız diye mi? Roma Belediyesi'ne... Çesesiniz gibi mi? Öncelikle... Uzatma taraf... lan. Feyenoord taraftarları bir dernek kurmuş. Ee... Feyenoord'u yaşatma derneği. <gülüyor> Feyenoord değil, Roma. <gülüyor> Roma'ya e, ne? Bu çeşmeyi kurtaralım adıyla bir dernek kurmuşlar. Tarihi eserlerin restorasyonu için yardım toplamaya başlamışlar. Öncelikle yani, taraftarlar. Yani bu e, belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı diye çok dalga geçirmişti. Ama yani sonuçta Fışkiye, Çeşme bunlar belediyeler için önemli şeyler. Kendine yapılmış bir hareket olarak. E, tabii canım olur. yani belediyecilikte biliyorsunuz fıskiyenin, Çeşme'nin yeri ayrıdır yani. Roma yani zaten... Canının nasıl yandığını en iyi biz Ankaralılar anlarız. Tabii, tabii. Can, canın fayanslar gitti Fayanslar zamanında. gitti ya. Ne kadar süre tamir ettirilemedi o fayanslar. Aynen abi. Onun yerine koyacak bir fayans bulunamadığı için. Neyse yeni şey de oldu. O da hadi gözümüz aydın fayanslar tamir ettirildi. Evet. ettirildi. Şimdi para toplanmış. Hollanda'da para göndermiş. Hükümet Demiş... mi yoksa taraftarlar mı? hükümet göndermiş. Taraftarlar para toplamış o dernek çatısı altında. Ondan sonra bu da bizden hadi madem siz öyle topluyorsunuz diyerek Hollanda direkt bir para vermiş. Ne kadar para olduğu açıklanmıyor ama onunla beraber artık çeşmenin bir para çıkmıştır. E, yaptırılacak e, şekilde para toplanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda böylece neye bağlanmış olabilir? <Gülüyor> Bizim sevinçimiz <Gülüyor> başkasının acısı olmasın lütfen diyoruz. Tüm taraftarlara buradan böyle seslenelim. Aman dikkat diyoruz. Valla Oktay. Hakikaten çok güzel böyle hani vandalizm haberleri hep canımızı sıkıyordu. Nihayetinde böyle... Bak. Mesela. Ah. Şimdi moda girdik. Müzikler. Tatlı oldu mu? Çok güzel oldu. O zaman devam edelim sevgili dinleyiciler. Daft Punk, Get Lucky. 103.1 Radio Today. Yeah. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. Tatlı bir disco havası yakınladık. Ona şey yaparsak, uygun haberlerle devam edersek hakikaten çok mutlu olacağım. Eminim dinleyicilerimiz de bunlar çok hoşlanacak. Discomant'ın da mı diyorsun? Discomant'ın O zaman yani magazin mi yapalım yoksa biraz daha böyle... Onu bilemem. Discomant'ın da <gülüyor> sadece. Discomant'ın Hemen o zaman hızlı hızlı bakalım. Biraz da ekonomi diyoruz. Ekonomi. E, Amerikalı'nın Vermont'ta kapıcılık yapan sevgili Ronald Reed. E, geçtiğimiz günlerde 92 yaşında kendisini ne yaptı? Emekli oldu emekli oldu. Bir Doğum etkisi. gününü kutladı. Doğum gününü kutladı. Bir başka şeye geçti. Bir başka, bir başka boyuta geçti. Diyelim. Aşkı yakaladı. Boyut boyut. Rocket'de Öldü. Mi? Öldü. Rocket. Öldü değil. Roket. Roket. Hmm. 92 yaşında ölünceye kadar e, kimsecikler hakkında çok fazla bilgi sahibi değildi. Ha. Yaşlı yaşlı gelirdi. Kapıları açardı giderdi. Evet, yani çok tutumluydu. Yırtılan bir giysisini bile atmaz. Şengelli iğneyle tutturup giymeye devam ederdi. Park parası ödememek için otomobil bile kullanmazdı. Arkasından hep söylenenler bunlar. Tabi bu esnada Ronald ne yapıyor? Mezarında fır fır dönüyor. Ee, fakat Ronald e, gerçekler açıklandığında bizde de diye birisi vardı ya. Evet doğru. E, çok parası olan. Çok parası olan. Konyalı de Konya Sonra torunları 3 gün içinde bir araya geliyor. Bir <gülüyor> Birbirinin yüzüne bakıyor adamlar. Fıt diye hemen anlaşıp Evet, tekrar tekrar birbirinin yüzüne bakmama durumuna geldiler. <gülüyor> evet Ronald Reid böyle bir durumla karşılaşmamak için e, uzun süre tedavi gördüğü hastaneye e, 13 milyon lira bırakmış. TL mi? TL. İstersen TL ben olarak dolar biriktiriyorum <gülüyor> demiş. Yani böylece. Cümle <gülüyor> Alo ne abi demiş. Yani şöyle söyleyeyim 5 milyon dolar bırakmış. Ayıptır söylemesi. Hmm. Ondan sonra 5 milyon dolar oraya bırakmış. 1 milyon dolar da sürekli devam etti e, kütüphaneye bırakmış. Bırakmış. Süper ya. Etti ha. mi sana 6 milyon dolara. Hastane ve kütüphane. Çok çok şey bu adam. Demişler yani. bu adam nereden yapıyor yani biz hani kültür öyle. ve sağlık demiş benim işim. Vallahi öyle e, maaşları aldığı maaşları bugüne kadar hep üst üste e, koymuş anladığım kadarıyla. <gülüyor> Sadece üst üste koyarak bir yere varılsa Oktay. Bazılarında yan yana koymuş. Çünkü çok yan para. Yan yana koymuş ve hemen demiş borsa demiş. Adam zamanında aldığı bütün paracıkları sen borsada yatır. Bir de tabi dolarla alıyor ya. Bir de güzel tarafı ya. bu adamın 92 yıl. 92 yıl dilek olay O çok önemli. Yani bir 40 yıl bir şey yapsan olmaz. Evet, Ama 92 yani. yıl böyle şey yapınca demek ki güzel. 20 yılda 20 yıldır duran iki kağıdım vardı diye konuşmuş. Ondan sonra da bu da son cümlesi mi olur? Vallahi son cümlesi nasıl yaptı, nasıl etti bu adam parayı? Çünkü poşet edenin durumu belliydi ya. O millet işte yardımda bulunuyordu. Biraz bazen işte hani dilencilikle vesaireyle. Ee, geçimini sağlıyordu. Ama bu adamın bu mucizevi şeyi nasıl yaptığı, nereden bu kadar para sahibi olduğu bir türlü açıklanamıyor torunu torbası var mı Bakıyorum. yine birbirini yiyecek olan bir türlü açıklanamıyor dediğin şey zaten açıklanmadı mı borsadan kazanmış borsa ya onu aslında onu ona mı yoruyorlar ne yapıyorlar borsadan kazanmış Herhalde işte kesin borsa gibi şey yapıyorlar ya insanlar ne derler hızlı hızlı kağıt alıp satıyorlar falan filan bu Hı. adam hiç yapmasa 92 yıl yaşayacağını garantisi olduktan sonra uzun vadede yatır bu garantiyi vermişler miyim başta ilk kağıtlarını zaten büyük buhran döneminde almış Oo, o zaman, o zaman zaten iyi. dibe vurmuştu dibe vurmuştu dipten aldım demiş. Bir maaşıyla Amerikan borsasının tamamını almış. Nereden baksan hakikaten öyle. Ee, ve gerçekten 6 milyon dolar gibi ciddi rakamlar. Bu da hepimize bir şey olsun. Bir umut ışığı olsun. Evet. Buradan ne çıkarıyoruz? Eğer borsa ile ilgilenecekseniz. Uzun yaşam. Sağlıkla da ilgileneceksiniz. Uzun yaşadığınızda uzun yaşayacaksınız. kazanacaksınız garanti. Borsada kazanmanın yolu uzun, uzun yaşamdan geçer. Uzun vadeli diyorlar ya işte orta orta tempo diye isim geldi nedense. İşte orta vade, kısa vadede uzun vadede uzun vade dedikleri bunun en az 70-80 yılda uzun vadede kazanırsınız. Bugün Ama tabii yani borsayla uğraşan o stres falan filan uzun yaşaması da zor bu adam demek ki e, deşarj olmak için kapıcılık yapmış bir taraftan aynen da. aynen aynen aynen böyle alçalt alçalt bir yere biraz olayım. bence kütüphaneye haksızlık etmiş gibi geldi bana. Yani o son döneminde biraz duygusaldı ya. Evet. Beyefendinin adı? Ee, Ronald Bey. Ronald, Ronald Bey. amcamız biraz duygusaldı. Ondan evet. biraz hastaneye şey geçmiş. Torpil. E, geçmiş. geçmiş. Var. Yani onu bir, en azından dördü iki şekilde paylaştırsaydı daha... Daha şık olabilir. Daha şık olurdu <gülüyor> yani sonuç olarak. Oktaycığım benim eleştireceğim tek taraf o. Neden bizi bırakmadı falan filan gibi bir dikkat ettiyseniz bir serzenişim hiç, yok. Hiç hiç Vallahi benim o parada hiçbir şeyim olmadı. Yani beşe bir olmadı. biraz biraz orantısı. Kütüphaneciler biraz huzursuz şu anda. Ne Keşke doktor alınır. olsaydık demişler. Ne <gülüyor> kitap alınır yalnız 1 milyon dolara? Ne kitap alınır var ya. Masa yaptıracaklarmış. Ben biliyorum bayağı şey oldu o. O tatlı disco havamızı hiç bozmayalım. parıcıklar da havada uçuşurken sister'sine devam get edelim. Yet. Yine mi gettaki like çalıyoruz? Aynı ayarda bir şarkı daha öncesinden ama. Here's the Greatest Dancer 103.1 Radio Today. Gelince gebelit diye de bilirsiniz bunu. Gelince gebelit. Gelince gebelit. Gelince gebelit. Bir gün mükemmel bir gün olacak.